Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi ve eshabihi ve men tebiyan bi ehsanin ve İslam'da vela ve berâ derslerimizin üçüncü dersi. Notlarımda en son kaldığımız yerden devam edelim. Demiştik ki bir Müslüman sözlü veya mektuplu veya tebrik kartıyla kutlama yaparak şöyle yazsa mesela nice mutlu yıllara senin İslam'la şereflenmeni ve onun rahmetine kavuşmanı ne kadar da isterim gibi ifadeler kullansa biz kat'i bir surette biliyoruz ki bu ifade mesela e, onun e, dininden razı olduğunu göstermemiş olur. razı olmadığını göstermiş olur diğer bir ifadeyle. Yahudi Hristiyanlar ve din ve diğer din mensupları öteden beri Müslümanları dini bayramları Ramazan ve Kurban münasebetiyle farklı tebrik ifadeleriyle kutlamaktadırlar. Ama dedik ki biz onların hiçbir zaman bu kutlamalarından bizim dinimizden razı olduklarını anladığı e, razı olduklarını anlamamaktayız. Bunu biz biliyoruz. Yani kimse bugün şunu iddia edemez. Bir Yahudi bir Hristiyan eğer tebrikte bulunuyorsa bizim dinimizden razıdır. Ki hiçbirimiz böyle anlıyor muyuz? Anlamıyoruz. Demek ki böyle bir insan varlığı mümkündür. Akıl bunu kabul ediyor. Ee, şunu da söyledik. Hakkında itirazdan kurtulmayan hiçbir nas olmayan bir meselede e, sukuti icma olduğunu iddia etmek de ayrı bir garipliktir. Biliyorsunuz sukuti, sukuti icmaya anlatırlar. Yani mesela bir e işte toplumda, e, müştehitlerin olduğu işte bir toplumda e, belli bir mesele gündeme geliyor ve alimler o meselede sukut ediyorlar. Bu da sukut icma yani o hususu ikrar ettikleri anlamına geliyor. Yani dolayısıyla sanki şöyle bir sonuç çıkıyor. İşte e, kafirlerin bayramlarını tebrik etmek e, caiz değildir. Böyle bir görüş meşhur olmuş. Ondan sonra gelen alimler de o dönemdeki alimlerin hiçbirisi de bunda ses çıkarmamışlar, bu görüşe aykırı bir şey söylememişler. E dolayısıyla ortaya ne çıkıyor? sukuti olarak ne var? İkrar var. Mesela burada bir alimler grubu olduğumuzu düşünelim, on kişiyiz. Birisi bir söz söylüyor, bir görüş ortaya atıyor ve diğer dokuzumuz ne yapıyoruz? Üzerine anlatıyorum tabi anlayın diye mesela, diğer dokuzumuz burada sıkut ed ediyoruz. Ona bir itiraz da bulunmuyoruz. Bu da sukutu icmadır. Şimdi bir de böyle bir iddia da bulunan var ama şimdi sukutu icmanın e, hüccet oluşunu evet kabul ediyoruz da ama şöyle bir durum var. Sukutu icmanın sabit olabilmesi için ne gerekli? E, geçmişte bu konunun meşhur bir şekilde değil mi e, yaygınlaşmış? Alimler de bunu biliyor. Buna rağmen susmuşlar. Bunu bilmemiz gerekli. Skut-i iddia ettiğiniz için. Doğru mu? Aa, i̇yi de ben meselenin aslında seninle çatışıyorum. Yani diyorum ki aslında böyle bir ortam yok ki. Sen skut-i iddia ediyorsun. Yani meselenin aslında böyle bir olay yok. Ha hani nerede o zaman şöyle bir şey vermen lazım. Şur şuraya kadar ispatlaman lazım. Bunu birileri söylemiş, bu yaygınlaşmış. Diğer alimlerde de bundan haberdar olmuşlar ve susmuşlar. Bunu ispatla eyvallah. Zaten alimlerin hiçbir şey dememesi ölçü olmaz ki. Hiçbir şey dememesi. Yani ortada olmayan bir mesele hakkında bir şey dememesi. Çünkü mesele zaten ortada yok. Ama ortada varsa mesele, alimler buna rağmen susmuşsa, bunu da ispatlarsan konuda meşhurlaşmışsa ve önemli bir konuysa özellikle tamam eyvallah o zaman kabul edeyim icma var ama bu meselede böyle bir şeyi nasıl ispatlayacağız? Geçmişte birileri konuştu. Dedi ki haramdır. Kafirlerin bayramı tebrik edilemez. Hiçbir surette bu meşhurlaştı. Müştehitlerin de haberleri oldu. Sonra hep beraber buna sustular. Ve dolayısıyla skuticma gerçekleşti. Bunu iddia etmek gerekir ki. Bir de şöyle bir garip durum var. Zaten bakıyorsun bu arkadaşların çoğuna zaten alim malim sözü getirdiğin zaman e, biz Kur'an sünnetten bakmasın Kur'an sünnetten başkasına bakmayız diyen tipler çok aralarında. Ama bu da bakıyorsun yeri geldiğinde çok rahat bir şekilde icma iddia edebiliyorlar. Bizim için icma evet ölçüdür, hüccettir bizim için icma ama ispatı üzerine mebniğidir bunun ölçü olup olmaması. Dolayısıyla e, biz burada kardeşler dini bayramları münasebetiyle kafirleri tebrik etmenin hükmü meselesinde bunun haram olduğunu şiddetle savunarak taassup gösterenlerden şunu istiyoruz. Bir, bu konuda sahabe, tabi'in ve tabi'i tabi'inden seleflerinin, kendi selefleri kimse, sahabeden, tabi'inden, tabi'i tabi'inden, kendileriyle aynı görüşleri paylaşanların kimler olduğunu bize söylesinler. Kendi seleflerinden bize söylesinler. Kimlermiş bu? Kendilerinde iddia ettikleri sahabe, tabi'in, tabi'i tabi, bunlar bizim selefimiz, bunlardan bize getirsinler. İtirazdan kurtulmayan tek bir tane nakil getirsinler. Tek bir tane nakil getirsinler. Sahabenin veya tabinin veya tabi tabinin bu tür kutlamayı e, hara, bu, e, bu tür kutlamaya haram gördükleri e, hiçbir nasda sabit değildir. Bu getirdikleri nas eee Kastımız şu, subutu kat'i olacak, e, pardon e, sabit olacak sabit olacak ve delaleti de açık olacak. Böyle bir tane nas yoktur. E, eyvallah belki bir şeyler getirirsin bu izlenimi veren ama bizim istediğimiz talepte yoktur. Yani bu nas sah sah sahih olacak veya e, pardon evet nas sahih olacak ve delaleti de açık olacak. Böyle bir nas seleften sahabeden tabi ta, tabiinden tabi tabinden yoktur. var ve, e, varsayalım ki oldu kardeşler. İhtimalen böyle bir şey bulundu. Getirdi birileri koydu önümüze. Yine delil olmaz. Anlatabiliyor muyum? Çünkü en fazla da riske ne? Bu da bir görüştür. Zaten bizim buradaki derdimiz ne? Bu konuda kat'i bir nasın olmaması, kat'i bir haram diyemeyeceğimiz meselesi. En fazla birini getirdin çünkü icma olmadıktan sonra tek bir alemin de sözü hüccet değildir. Hüccet sadece Kur'an sünnetin açık naslarında ve buna tabi olarak da icma ile sabittir. Bunun dışındaki her şey tartışmaya açıktır ki Kur'an sünnette bile getirdiğin her nas illa senin söylediğine delalet ediyor anlamına gelmez. O da ayrı bir tartışma konusu ama bizim için ölçü kitap sünnet ve selefin ortak fehmidir bunlardan bize nasıl getirin diyoruz. Nasıl istiyoruz bu konu hakkında. Şimdi e, İbn-i Kayyım Rahimallah'ın bir tane sözü var kardeşler. Onu alacağım hele. Onu okuyacağım. Ondan sonra onun e, hakkında bir şeyler söyleyeceğim. Sonra dersi bitireceğiz. Çünkü İbn-i görüşünü e, taassupla savunan ve bundan dolayı da haram olduğunda icma zikreden, e, insanların e, en bariz şüphelerinden birisi bu. Diyorlar ki bakın İbn-i bir sözünü getiriyoruz ama neye getiriyoruz? Hem haram olduğuna e, hem de icma ya delalet ettiğine. Çünkü birazdan okuyacağım İbn-i icma lafızlarını ne yapıyor sözlerinde zikrediyor. İbn-i Kayyım diyor ki aslında baktığın zaman içinde şimdi onların aleyhine delil göreceğiz. Ee, bir daha sadece problem var. O noktayı da inşallah açıklayacağım. Bakın Emin Kayyım şöyle diyor kardeşler. Fasıl diyor. Fasıl. Zimmileri zimmiler biliyorsunuz zimmileri. İslam altında yaşayan Müslüman bayrağı altında yaşayan e, anlaşmalı gayrimüslimler. İşte belli bir e, gizce vermeleri şartıyla İslam topraklarında yaşıyorlar. Diyor ki zimmiler, zimmileri eş, çocuk, kayıp birinin dönmesi, bakın eş, başka çocuk, kayıp birinin dönmesi, yani bir yakınları kaybolmuş sonra dönmüş bir tanesinin, sağlığa kavuşma, bir sıkıntıdan kurtulma ve benzeri gibi konularda tebrik etme hakkında. Tamam, böyle bir fasıl atıyor. Sonra devamen diyor ki bu konuda i̇mam Ahmed'ten Ahmet'ten farklı rivayetler gelmiştir. Bir rivayette bunun mübah olduğunu söylerken başka bir rivayette de bunu men etmektedir. Şimdi bakın yine ayrı vadideyiz. Kimlerle birlikte bunu iman küfür babında sayanlarla birlikte. Şimdi mesele bunun mübah olup olmaması. Şuraya kadar noktada. Mübah mı yasak mı? Diyor ki İmam Ahmet'ten farklı rivayetler gelmiştir. Bir rivayette bunu mübah görüyor. Başka bir rivayette de bunu men ediyor. Bu konu ile taziye ve hasta ziyareti konuları da aynıdır. Taziye ve hasta ziyareti konuları da nedir? Aynıdır. Bu konular arasında hiçbir fark yoktur. Ancak bu konuda bazı cahillerin yaptığı gibi onların Dikkat edin şimdi. Dinine rıza gösterildiğini ifade eden. Neymiş? Dinine rıza gösterildiğini ifade eden. Diyor ki ancak bu konuda bazı cahillerin yaptığı gibi onların dinine rıza gösterildiğini ifade eden bir takım lafızlar kullanma e, hatasına düşmekten kaçınılmalıdır. Mesela şu sözler böyledir. Allah seni dininle faydalandırsın. Veya o din üzerine canını alsın. Ya da Allah seni aziz kılsın. Yahut değerli, şerefli kılsın ve benzeri gibi. Ama Allah seni İslam'la şereflendirsin. Onunla aziz kılsın. Ve benzeri gibi sözler bunun dışındadır. Neyin dışında? Kutlama arasındaki e, kutlama sözleri arasındaki e, sözlerin e, e, tabi yasak oluşun dışında da bu sözlerden istisna. Yani caiz oluş noktasında istisna. Sana diyor ki sen tebrik sözlerini söyleyebilirsin ama ne istisna? Haram olan şeyler istisna. Bunu bu söylenenler taraflar arasında ortak olan hususlarda geçerlidir diyor. Sonra diyor ki küfrün alameti olan kâfirlere has konularda tebrik etmeye gelince. İşte istidlal noktaları burası. Üstü öncelikle her yeri unutuyoruz üstü. Üstü unutuyoruz. Şeytan bize unutturuyor. Şimdi alta odaklanıyoruz. Tamam. Küfrün alameti olan kâfirlere has konularda tebrik etmeye gelince bu ittifakla haramdır ittifakla haramdır. Mesela onların bayramlarını ve oruçlarını tebrik edip bayramın mübarek olsun veya bu bayram sana kutlu olsun vesaire demek gibi bu tür sözleri söyleyen küfre düşmekten kurtulsa bile Hı? bak bunu biz alsak bile bu icmayı icma neydeymiş i̇bn Kayyım'a göre haram oluşunda Doğru mu? Yine ayrı vadilerdeyiz. Doğru mu? Ama tabii şimdi itiraz getireceğiz buna. Ama şunu bilelim. İbnül Kayyim burada diyor ki bu noktada dahi küfre düşmekten kurtulsa bile bu yaptığı nedir? Haramdır. Zira bu onların haça secde etmesini kutlamakla aynı sayılır. Hatta bu Allah katında içki içmeyi, adam öldürmeyi zina etmeyi ve benzeri haramları tebrik etmekten daha büyük ve daha feci bir günahtır. Günahta kaldık değil mi? Günahtayız. Şirke küfre gitmiyoruz. Dine değer vermeyen birçokları bu yanlışa düşmektedirler. Ama yaptıklarının ne kadar çirkin olduğunun da farkında değiller. Devam ediyorum Bir kimseyi işlediği bir günahtan veya bidatten ya da bakın dikkat edin. Bir kimseyi işlediği bir günahtan illet getiriyor veya bidatten ya da küfürden dolayı tebrik eden kimse kendisini Allah'ın gazabına ve öfkesine açık hale getirmiş olur. İlim ehlinden vera yani takva sahipleri Allah'ın gazabına uğramamak ve onun gözünden düşmemek için zalimleri elde ettikleri idari makam mevkiden dolayı Cahilleri de kavuştuk kavuştukları kadılık, hakimlik, tedris, fetva ve benzeri makamlardan dolayı tebrik etmekten kaçınırlardı. Oysa bir insan bu durumla karşı karşıya kalsa ve bu gibi kimselerden gelebilecek bir kötülüğü önlemek için bu yola başvurarak onların yanına gitse ve sadece hayır söyleyip onlara başarı ve doğruluk için dua etse bunda hiçbir sakınca yoktur. Başarı Allah'tandır. Şimdi İbnül-Qayyım rahimullahın ahkam ehli mede <gülüyor> söylüyor bunu. İbnül-Qayyım rahim olan sözleri burada bitiyor. Onun bu sözleri doğrudur. Bunu hemen söyleyelim. Ama ne için doğrudur? Allah'ın onları doğru bir şekilde anlamaya muvaffak kıldığı kimseler için doğrudur kardeşler. Bu neden söylüyoruz? Bakın, eğer İbnül-Qayyım'ın sözleri ayrıntıya gitmek için mutlak olarak her türlü kutlamanın yani tebriğin haram olduğunu ifade ediyorsa deriz ki bu İbn-i kendi hatasıdır. Biz onun hatalı olduğunu söylemekten asla çekinmeyiz. Nasıl ki Ebu Hanife de şu konuda hata etmiştir diyebiliyorsak derslerde bunu avaz avaz bağırıyorsak hatta artısızlık yapıyorsak bakın biz müştehit olduk mezheplere karşıyız bunu da hayli hayli yaparız. Bakın kardeşler şunu söyleyeyim öncelikle. En büyük problemimiz bizim menheci problem. Öyle, öyle nokta, noktaya geliyoruz ki ya alimi mutlak siliyoruz, öyle bir noktaya da geliyoruz ki ya da ya alime mutlak taassup gösteriyoruz. Bu ikisi de büyük bir sıkıntıdır. Şu var, eğer bir konu ilim ehli arasında iç, e, içtihadi bir konuysa, ihtilaflıysa, Asla ve asla ve işte ihtilaf da muteberse, şazde ise asla ve asla mutlak kat'i derecede tercih hakkı yoktur. Yani kesinlikle Allah'ın dini bu konuda bu, bunun dışındakiler yanlıştır diyebileceğin tek bir konu bulamazsın. İhtilaflı meseleler arasında. Tek bir konu. Bu caiz değildir. İhtilaf dahil olmuşsa, ihtilaf meşhursa sayfa kapanmamış demektir. Kıyamete kadar da kapanmaz. Bu kat'idir. Bununla birlikte kişinin buradaki konumu kendini gösterir. Eğer mesele ihtilaflıysa kat'i olarak e, şeye, e, ihtilaflı olduğuna hükmedeceksin. Ondan sonra e, içtihat eden alimin ister görüşünü alacaksın ister diğer görüşü tercih edeceksin ehliysen. Ondan sonra diğer görüşün hatalı ol, olabildiğini söyleyebilirsin. Bu e, gayet normal bir şartla. Oradaki hatayı kendi inancına göre hata babında hata diyebilirsin. Yoksa bu kat'i hatadır diyemezsin. Mesela örneğin sen ee, namazdaki herhangi bir amelinde örneğin dizle gidilir, elle gidilir, dizle gitmeyi tercih etmişsin. Diyorsun ki elle gitme görüşünü yanlış görüyorum. Yani hilafur racih, tercih edilenin hilafına görüyorum. Ve getirdikleri bazı deliller de var diyelim bu konuyla alakalı. Diyorsun ki şu delili getirmekte bu görüş hata etmiştir. Veya şu alim hata etmiştir. Bu buna delil olmaz. Hepsini söyleyebilirsin. Bir şartla. Yani Allah'ın dini mutlak surette ne Dizle gitmektir dememek şartıyla. Böyle dediğin an menhece muhalifsin. Tamam. Peki bu inandığın şeyde şüpheye girmez mi? İnandığın şeyde şüpheye girmez. İnandığın şey mutlak kabul edemezsin diyorsun ya. Mesela böyle itikal ediyorsun mu? Ama diyorsun ki mutlak olmayabilir. Bu zan, zan duymak değil midir? Yine? Zan duymaktır zaten. O yüzden ehli sünnette icma vardır zanla amel edilir. Şimdi sen düşün. Şimdi bunu açarsak çok uzayacak da ama açalım. Zanla amel ediyor musun? Ben mi? Bak zanla amel etmiyorum demek ne demek biliyor musun? Yakın ile ediyorum. Yani hiçbir zaman o görüşümden dönemem demektir. Sen şimdi Allah'tan başkasına ibadet edilmez. Görüşünde yakın sahibi misin? Diyor musun hiçbir zaman dönmem? Dönmezsin Allah'ın izniyle değil mi? Hidayet boyutunu konuşmuyoruz. Kendi inancını konuşuyoruz. Neden dönmezsin? Çünkü bunun ismi yakındır Tamam mı? Yakın. Peki sen şunu diyor musun? Ben yarın bir gün şu amelimden dönebilirim. Diyor. Diyorsun, zanla amel ediyorsun. Hı? Zanla. Yani şimdi mesela biz nice alimler biliyoruz ya hatta biz zaten en çok mesela örneğin en çok amellerde katı olan bizim camiye bile bir bakıyorsun adam her sene bir namaz şekli değiştiriyor. E şimdi Eğer bir sene önceki yakın ise Yakin e, şey götürmez, hata götürmez, yakın yakını bozamazsın. Eğer dönmüş isen o yakin değilmiş, o zaman sen o zamanlar zanla amel ediyor musun? Ama o inandığın şey senin için yakın olmuyor mu? çünkü kalbin öyle iman ediyor mu? Senin için yakın olmuyor yakin, ki. Şundan şüphe, şundan yani. Şunda, şüphe, şunda, şunda şu, şöyle şüphe duymuyordan kastı e, içini iyi doldurmamız evet. lazım. Orada galebetu zan var o şüphe duymadığını sanıyor. Çünkü ben bu itirazı getirdiğim zaman işte bakın burada bir duraksama söz konusu oluyor. İşte o kat'i olmadığı için. Çünkü biz nefislerimiz çoğu zaman bizim zann galip ile yakini birbirine karıştırır. Yakin kesinlikle şuna benzer. Yakin e, kesinlikle şuna benzer. Yani ben şu anda bu odadayım. Tamam. Yakin budur. Ben bu odadayım kat'i surette. Veya şu bilgi kat'i bir bilgidir. Bir şey aynı anda siyah ve beyaz olmaz. Yarısının siyah, yarısının beyaz olmasından bahsetmiyorum. Aynı anda bir şey kat'i surette siyah ve beyaz olmaz. Doğru mu? Aynı anda. Bu kat'i bir bilgidir. Ama senin zanlı galip zannettiğin birçok şeyler var. Şimdi insanlar yakın bilginin hakikatini bazen tam kavrayamadıkları için ikisini birbirine karıştırıyorlar. Bu çok doğal. Şimdi örneğin Şehel Ban düşünün mesela ölümüne kadar döndü hadisleri toplasan 400-500 tane hadisi buluyor anlatabiliyor muyum yakın zanna mı dönüştü onun kendi ay onun kendi nefsinde de benim içtihadım o yüzden biz ne diyoruz yani sen şimdi öyle diyorsun da alimler ne, niye niçin şunlara getiriyoruz ben bir beşerim bugün söylediğim yarın döndürürüm falan yani nasıl o zaman inandığı görüşü bugün inandığı görüşte yakın yarın döndürürüm diyor. Değil yani mümkün değil o da biliyor. Zannı galiple biz yakini karıştırıyoruz birbirimize. Birbirine karıştırıyoruz. Anlatabiliyor muyum? O yüzden mesela sen düşünsene e, bir hadisle amel ediyorsun. Sana göre Elbani amel, e, elbani hata edebilir mi? Edebilir doğru mu? Peki senin et, e, amel ettiğin o hadise sahih diyen kim? Elbani. E sen hata edebilir diyen birisinin sahih dediği şeyle amel ettin. Senin indinde de edebilir. Zanla amel ettin. Sen o anda onu yakin zannediyorsun da burada bir karıştırma var. Onun ismi Galabetuz Zan. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla yakini meseleler sadece yakini meseleler sadece bütün ümmetin icma ettiği meseledir. Onun dışında bizim bütün amellerimiz zanlı galibe dayanıyor. Örneğin zanlı galiple ben adamın kafasını bile kesiyorum mesela. Değil mi? Örneğin bir insan dese ki e, odada Ahmet'i gördüm yan odada. Bu insan sik olsa da yalan söyleme ihtimali var mı? Bak yok desen masum dersin. Var mı? Yanılma ihtimali de var. İki kişi söylese yine var. Doğru mu? Anlaşabilirler mi? Var mı böyle bir ihtimal? Var. Ne kadar sika da olsalar, üç kişi de olsa, dört kişi de olsa. Dört tane adam geldi dedi ki yanında Ahmet'i gördük dedi. Şimdi Allah için söyleyin bu %100'lük müdür? Değildir yani. Doğru mu? Hatta özellikle günümüzde biz toplumda ne dedikodular söylüyoruz. 50 kişinin bir şey söylediğini görüyoruz. Sallamışlar yani. He? E, bu gayet mi? Ama sen ne yapıyorsun? Adamın zinasını 4 kişiyle ispatlıyorsun. Ondan sonra kafasını kesiyorsun. Rejim ediyorsun, öldürüyorsun. Neyse artık yani. Sopalıyorsun falan. Bekarsın. Anladık mı meseleyi? E, bak sen orada Onların verdiği haberin tasdiklemesini Allah senden istiyor. Burası noktası yakin ama onların verdiği haberin kendisi senin indinde zan. Allah işte sana yakin bir hükümle zanla amel etmeyi emretmiştir. Bakın ikisi ayrı Allah yakin bir hükümle zanla amel etmeyi hükmetmiştir. O yüzden sen onunla amel ediyorsun. Bir gün hadis inkarcıdan yönelik ders yaparsak hayatında duymadıkları hadis inkarcılarının da ve maalesef Türkiye'dekilerin de bak bunu açık söylüyorum. Hiçbir hoca bugüne kadar bunu anlatmadı ve hocaların %99'u da bilmiyor bakın açık söylüyorum eleştiri yapıyorum yani nereye yorarsanız yorun bilmiyorlar. O yüzden sünneti çoğu cahilce savunuyor. Olayın bu kısmını anlatmıyorlar. Allah Azze ve Celle, şimdi hadis inkarcılarının klasik şeyleri var ya. Adam demiş ki Ahmet bana dedi ki, Mehmet bana dedi ki bilmem ne. Peygamber böyle dedi bunu nasıl kabul edeceğiz bilmem. Hiçbir zaman oturup yakın ıslahı ne demek, zan ıslahı ne demek, bunların hakikati ne demek. Hiçbir zaman bu insanlarla konuşulmuş değil. Çünkü, yani onlar zaten hayatında duymamışlar bile böyle şeyleri. Bunların ciddi bir şekilde işlenmesi lazım. Çok büyük bir problem kardeşler. Velhasıl bizim çoğu e, zannı galip zannettiğimiz şey aslında, e, yakın zannettiğimiz şey aslında zannı galip. Bir mi iki mi diye şaşırdın namazda. Ne yapacaksın? Ga zannına göre amel et diyor peygamber sana. Zannı amel ediyoruz. Hayatımızın her alını zan zaten. Her alını zan. Bak fasık sana haber getirdiğinde araştır. Sika asıl itibariyle haberi kabul ediliyor. Peki ya düşün Allah için. Sika sana bir tane adam ya. Sana bir tane amel söyledi. Sen de bir haber verdi ona, ona göre amel ettin. Dedin ki güneş doğdu. Tamam kıldan hemen namazda durdun. E, yanılabilir mi? Ya beşer şi, şiiden farkın kalmaz. Niçin şiileri yarıyorsun? Ya, bir kişi haber verdi. Ama bak Allah'ın sana e, Sika insanların yüzeysel olarak söylüyorum. Sika insanların sözleriyle amel etmeye tamam cevaz veriyor sana. Doğru mu? Ama Sika kişinin getirdiği haber kendi haddi zatında nedir? Zandır. O yüzden bütün haberi ahatlar zan ifade eder. Bütün haberi ahatlar zan ifade eder. Bugüne kadar mütevatir haberle amel edilmez şey zan ahat e, ahad haberlerle amel e, itikat bina edilmez. Ahad haberlere itikat bina edilmez. Diyenlerin sizce neden e, en büyük gerekçesi bu veya bu en büyük gerekçesinin bu olduğunu biliyor musunuz? Akait yakini meseleler demek, değil mi? Akide dediğin zaman yakin içine girer. E haberi, zansa, haberi ahad zansa haber ahada sadece geçmişte Küçük bir grup yakin ifade eder demiş. Bütün ümmetin eşarisiyle, muatudisiyle, selefiyle, gayri selefiyle herkes bunu söylemiştir. Ahat haber, yakin, e, zan ifade eder. E sen zan ifade eder bir şeyle nasıl yakini ispatlayabilirsin? Doğru mu? Bu çelişir. Mesela düşün, ortada zan diye bir şey var. Ahat haber, zan ifade eder asıl itibariyle. Akidevi meselelerde de yakini meselelerdir. Haber ahadla yakini nasıl ispatlayacaksın? O yüzden bence haber ifade ettiğinin delili var mı ya da bulunsu ifade ettiğinin delili? Delili, sema havadadır dememiz gibi ya, onu ispatlamaya çalışmamız gibi. Çünkü haber ahat işte adam bir tane adam sana ravi geliyor diyor biz ki ben soru soruyorum bu insan yanılabilir mi? Yanlamaz mı? Yanılabilir bitti. Anlatabiliyor muyum? Yanılabilirse bitti. Ya üç kişi de olsa yanılabilir. Hatta biz onu bırakın ya. Sahabe Ayşe bile eleştirmiyor mu? Kulağı yanlış duymuştur, yan, yanlış bilmiştir diye rivayet eleştirileri yok mu? Ya bak işte Ayşe'ye göre de işte oluyormuş. Görmüyor muyuz da Ayşe bile bir sürü itiraz ediyor. E biz niçin e, e, şeyleri mesela... E, Müslim'deki Bukhari'deki bile bazı rivayetlerin bazı sözleri zayıflanıyor abi hata etmiştir diye. Mesela işte Rukya hadisini Müslim'de geçtiği halde niye Elbani zayıflıyor? Müslim'de geçtiği halde Elbani niye zayıflıyor? Veya Bukhari'de geçtiği halde e, cehennem hadisi işte diyor ya cehennemlikler cehenneme atlar. Bazı nuskalarında Bukhari'de boşluk yer kalır cehennemde. Allah da sıfırdan mahlukat yaratır, cehenneme atar, doldurma vaadini yerine getirsin diye. bir i Temir diye, olamaz, mümkün değil. Yakıniyatlara ters, senedi sahih de gelse rivayeti yolluyorlar. Eflaha'in ebihi. Bunu niye zayıflıyorlar o kadar alimler? içinde Elbani de var. Babam, babası, babam adına yemin ederim ki. Allah'tan başlığına yemin edilmez. Al işte peygamber babası adına yemin ederim ki rivayeti var. Müslim'de Eflaha'in ebi. Ne yapacağız? E şimdi bunlar işte Ravilerin hata edebileceklerini söylüyorlar vesaire. Böyle şeyler e, zayıflanan rivayet sözler var Bukhari müslimde Bukhari'nin kendisi bizzat beşer değil mi? Bukhari hata edemez mi? Yani şimdi Bukhari benim şeyhım şu, şöyle dedi diye nasıl yüzde yüzü o doğru olabilir? Ben sizden şeyin farkını istiyorum. Eee Bukhari hata eder ile, Bukhari hata eder ile e, rivayette hata etmez. Eğer diyorsanız bu ikisi arasındaki fark istiyorum. Aynı şey Bukhari hata ediyorsa rivayet yaparken de hata eder. E, zan zan işte bitti. E, bunun zan olduğunun en büyük zaten delili dediğim gibi bu, bu insanların beşer olması ikincisi yani bazı hadisleri alimler işte bu abi hata etmiştir ve bura hayır etmemiştir diye birisini sayılediğini birisi ne yapıyor? Zayıflıyor. İşte seninle Necmi abi konuştuğum mesele yıllardır benim tek bir tane dersim bulamazsınız hadis için nöret diye. Yok. Arada söylediklerim şeyler vardı. Mustakil yok. Yani tamam yaşım çok büyük değil ufak ama yine buna rağmen yıllardır ders yapıyorum en az 10 senedir ders yapıyorum sağda solda. 10 senedir tek bir dersim yok. olmamasının sebebi işte bu problem. Önce camianın beyninin hepsinin değişmesi lazım bu konuda. Siz biliyor musunuz Şeyhul İslam İbn-i e, Haber Ahad'ın zan olduğunu söyledikten sonra bunun içinde İmam Ahmedi de var. İmam ı Ahmet de diyor ben diyor bu hadis sahihtir derim ama peygamber illa dedi, demem. Sahihtir. Sen hadise sahihtir diyerek e, bir sonuca varırsın. Allah'ın sana yüklediği, sen zann-ı galibinle onun sayı olduğuna hükmediyorsan amel etmendir. Orası kesin. Tamam. İkisinin arasına ayırt etmemiz lazım işte. Heybanin sayısı yok mu? Evet tamam. Baştan sona kitap çok zayıf ilmi olarak ve hatalık bir kitap. Elbanin. O kitabı okursan zaten hiçbir şüpheye cevap veremezsin. Mesela bu söylediklerimin hangi birine cevap var içinde? Hiç yok. Kaç yüz sayfa. Hakkını vereceğiz. Neyse odur. İki. İkincisi ben haberi vahitten akide çıkarılır mı çıkarılmaz mı? Bak daha hiç söylemedim ben bunu. Ben dedim ki sadece a a haberi ahat zan ifade eder. Sen mes bu meselelere girdin diye söylüyorum. Ama ben şunu söylüyorum. Arkadaşlar diyelim ki ben ben mutezilenin tartışmasını çok abes görüyorum. Ama onlara reddiye yapanların da abes bir e, siyakta tartıştıklarını görüyorum. Şimdi bakın bu nasıl ortaya çıkacak? Şimdi kardeşler diyoruz ki e, haberahat akide de, de hüccettir. Tamam. Bakın içine kadar boş bir cümle aslında. Bak Bakın hiçbir sonuç çıkmayacak şimdiki. Haberahat akide de hüccettir. Tamam hüccet kabul edelim. O zaman bana tek bir tane mesele söyleyin. Akide'nin olmazsa olmaz meselelerinden haber ahad üzerine bina edilmiş. Hangi akide örneğini verebilirsiniz? Saat mücvered olarak e, haber ahada e, bina edilmiş. Var mı böyle bir tane mesele? bir örnek var mı aklımızda? Pek bir tane İslam'da getirebilir misiniz? Mizanı mı getireceksin? Kur'an'da var. Ne bileyim Allah'ın elini mi getireceksin? Kur'an'da dolu, sünnette zaten mütevatir derecede her yerde el el geçiyor. Nefsim elin sadece o rivayetleri toplasak nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim dünya kadar hadis çıkar. Nerede yani? Mücerrede olarak Haber-i Ahad'a bina edilmiş tek akide meselesi var mı ya? Ayrıca olmasa abes olmaz mı ya? İsmi üzerinde Haber-i Ahad diyorsun, zandır bu. Yakin üzerine bina edeceğim. Böyle bir mesele yok ki İslam'da tarihi boyunca abes olarak tartışılmış, hakikatine inilmeden bunlar çok büyük problem. Yıkmamız gereken o kadar mesele var ki. Yani gece gündüz tartışıyoruz. Ya şunlara bak ya işte birileri haber-i ahadı akidede inkar ediyor. E, Ebürleri de veya tam tersi dalga geçiyor şunlara bak. E, işte akidelerini haber ahad üzerine bina ediyorlar. İki tarafta da var. Sallıyor, kelime sallıyorlar ama havada mevzu yok yani duran. Anlatabiliyor muyum? Konuşulan ortada bir mevzu yok. Ya şunu sorsan, iki tarafa da sorsan, ya sen bu insanları itham ediyorsun. Diyorsun ki akidelerini ahat haber üzerine mebni ediyorlar. Bir tane örnek ver. Hangi akidelerini ahat üzerine mebni etmişler? Cevap yok. Karşı tarafa da aynı soruyu sor. De ki bunlar, diyorsun ya sen bunlar işte ahat haberi akidede ölçü görmüyor. İyi de sen ölçü görüyorsan, Ahat haber üzerine mebni bana tek bir tane akide mevzi, söyle olmazsa olmaz dinin temellerinden sayılmış. Bana öyle e, e, e, selefin melefin tartıştı akide gibi görülen şeyleri söyleme. İşte yani kabirin başına gittiğinde öyle duyar mı duymaz mı? Bunlar tartışmalı şeyler basış şeyler. Ben dinin olmaz olmazlarından bahsediyorum. Allah'ın sıfatlarını getirirsem ben şimdi size söylüyorum. Örneğin selef e, akide'de de ihtilaf var mı ehli sünnet arasında? İhtilaf yoktur desen, ben de sana desem ki ya şu isim Allah'ın mı değil mi bir sürü tartışma var. Hervele sıfatı Allah'ın mı değil mi bir sürü tartışma var. E, kabir başında öyle seslendin, öyle duyar mı duymaz mı bir sürü ihtilaf var. İşte bunlar dinin olmazsa olmaz değil ki bunlar Akide'nin furu meseleleri. Ben diyorum ki Akide'nin olmazsa olmaz meseleleri. Tek bir tane mesele getiremezsiniz Akide. E, Mücelle olarak haber aha da bina edilmiş. Zaten olamaz dinin ruhuna ters. Sen akide yakin diyorsun sonra zanla ispatlıyorsun. Haber vahid kat'i surette karineler harici karineler olmadığı müddetçe destekleyici karineler olmadığı müddetçe bakın kardeşler geçmişte çok az taife hariç işte içinde İbni Hazm vesaire de var onlardan başka kimse akidenin yakin ifade ettiğini söylememiştir. Zan ifade eder ama Allah'ın zanla ifa amel etmemizi emretmesi yakınidir. Bak ikisi ayrısını ayırıyor muyuz? Hı? nokta burada. O yüzden sen ameli mevzularda haberi vahitle amel etmek farzdır senin üzerine. Bunu emreden Allah. Bunu emreden Allah. Ha bir hadis inkarcılığı gelir derse ki sana sen o zaman amel, amelini zan üzerine bina ediyorsun. Sen etmiyor musun diyeceksin. Yakın. E daha dün böyle diyordun, bugün böyle diyorsun. Ha, kendileri açık açık söylüyorlar yani biz kur, tamam görüşümüzü Kur'an'a dayandırıyoruz ama yani biz obje, objektif insanlarız, açık insanlarız bugün söylediğimizi yarın değiştiririz bak yani dolaylı yönden yakın diyorsun. Hadi zina eden rejim mi e, bilmem sopalanır mı onu geç de sonuçta sen demiyor musun 4 şahit getirdiği zaman sopalarız adamı. E bak Daha zanlı amel ediyorsun. Farkında değilsin yani anlatabiliyor mu? Çünkü yeryüzünde hiç kimse gelip diyemez Dört kişi haber verdiği zaman yüzde %100 yüz doğrudur diye. Ya %100'ün ne olduğunun farkında mısınız siz %100? Kesinlikle hata edemez demek. Doğru mu? %100 ismi. Kesinlikle hiçbir ihtimal olamaz. Yani bunlar kesinlikle kandırılamaz. Şeytan bunları kandıramaz. He? Bunlar vehme düşemez. Unutma ihtimalleri yok. Yanılma ihtimalleri yok. Masum bu demek yani. Dört kişinin söylediği kesin doğrudur dersen. Değildir dersen ismi zan. Zan zaten ne demek? Zan arkadaşlar %51'den %99'a kadar %99 yani %100'ün bir tık altına kadar olan tüm rakamlar zanlı kapsar. Bazen zan o kadar galip oluyor ki biz yakın zannediyoruz bazen meseleleri. Anlatabiliyor muyum? Yani düşün Elvan Rahimullah ölmeden önce e, bir sürü hadisten döndü. Belki yaşasa daha da dönecek. Ama yaşamadı. Biz de onun o dönmediği hadislerle belki amel ediyoruz. Doğru mu? Ya en basitinden Elbani Rahim Allah attığı dipnotta hata edemez mi? He? Hata edemez mi? Eder. E sen o dipnota baktın, onun hatasıyla sahih dedin de sahih dedin. İşte bu zanla amel ettin sen yani Elbani istersen de ki yani ben Elbani'nin bak onu onu da tartışmıyorum konum o da değil. Elbani'nin dipnotunu okuyarak amel etmek Elbani taklit etmek demek değildir. Bizzat ilmi çünkü orada görüyorum. Ben ona itimat ediyorum de. Tamam, orada bile kalsa sorun değil. İtimat ettiğin o Elbani o dipnotu oraya atarak kendisi hata etmiş olabilir mi? Değil mi? Bunu kimse... Ya biz zaten demiyor muyuz? Zaten Elbani'nin sözünü getiriyoruz. Özellikle mezhepleri inkar ederken işte ben hata edebilirim. Bugün söylediğimi yarın değiştiririm diye mezhebin kendisini getiriyoruz zaten. Elbani'den destek alıp. Elbani'ye nasıl demeyeceğiz bunu? Elbani'ye ihanet olur bu mantıkla baktığın zaman. Doğru mu? Çünkü özellikle biz mesele binanın bu görüşten ilk Elbani ile duyduk zaten beni takdir etmeyin falan sözlerini doğru mu? Elbaniye en başta ihanet etmiş oluruz. Velhasıl kardeşler şunu söylüyorum, mesele biraz mecrandan çıktı ama şunu şunu söylememiz gerekir. Bakın eğer mesele ihtilaflıysa zan ifade eder zanni mesele olan hiçbir meseleyi tekfir iman küfür babına ne yapamazsın? Da ya Haber vahir şu bu meseleleri bunlar boş meseleler. meselenin fıkhını öğrenmek lazım. Umulur ki Allah Azze ve Celle nasip eder bununla alakalı da müstakil bir ders serisi yaparız. Ama bu hakikatleri bilmeniz lazım. Yakin nedir, zannedir, şekl nedir, şüphe nedir. İşte Allah Kur'an'da diyor ki onlar zanname ettiler. Ya onda işte aynı şey gibi müminler kardeştir ayeti gibi yanlış anlıyorsun. Şimdi ona girmeyelim de. Velhasıl... Eee... Eh zann galip dediğimiz olay din bununla bize amel etmeyi emretmiştir bunların hiçbirisi kat'iyet ne yapmaz ifade etmez dolayısıyla bakın ehli sünnetin icma ettiği her bir meseleye bakın icma hasıl olmuşsa icmanın kendisi zaten kat'iyet ifade eder dolayısıyla mücerred bir alimin sözü bizim için hiçbir zaman kat'i hüccet değildir çünkü haddi zatında zaten zandır ama ihtilaf girmişse, bu ihtilaf meşhursa, bu ihtilaf şaz değilse arkadaşlar kesinlikle kat'i tercih yoktur. Kesinlikle aklına hangi mesele gelirse gelsin. Mesela Hanifilerin neden el kaldırmadığını hiç okudun mu? Git objektif oku büyük ihtimalle kaldırmasın ama cevabını gidip de onu reddiye veren... Ee, yani muhakkik bir alime dönmeden sadece git İmam taberiyi oku bütün görüşünden dönersin. Dürüstsen tabi. Örnek bu bir örnek. Yoktur tercih. Mesela imamların neden sen hiç Fatih'e okumadığını e, hanefilerin imamların arkasında hiç Fatih'e okumadığını delillerini okudun mu hanefilerin kendisinden? Okumadın. Ne olursa olsun işte dediğim gibi bu meselelere örnek veriyorum ki bizim indimizde kat'i gibi zannedilen meseleler olduğu için örnek veriyorum. Sen hiç Malikilerin neden el saldığını gördün mü? Kıyamda yani hiç bağlamadan. Okudun mu? Oku bak gör N neyi nasıl delil getiriyorlar. İhtilaf vuku bulmuşsa, ihtilaf güçlüyse bir şey bir durum şaş kalmamışsa, karşı görüşü hata da edebilir dersin hatta bazı yeri gelir makama göre o görüşü yerersin de ama mutlak Allah'ın dini kendi görüşündür diyemezsin. Hiçbir meselede bunu yapamazsın sayfa kapanmamıştır. İçtihat kapısı aç, açıktır. Allah Azze ve Celle bu ümmete bunlar vesilesiyle vec, e, ecri bol bol yağdırmaktadır. Burası ecir kapısıdır. Dolayısıyla kardeşler burada şuna dikkat et, çekmek istiyorum. Eğer İbnül e, e, İbnül Kayyım'ın sözleri ayrıntıya girmek sizin mutlak olarak her türlü kutlamanın yani tebriğin haram olduğunu ifade ediyorsa bu onun hatasıdır az önce okuduğum sözleri. Biz onun hatalı olduğunu söylemekten çekinmeyiz. Özellikle de onun bu sözü üzerinde icma olduğu nakledilirken özellikle bu noktada hata ediyor demekten hiç çekinmeyiz. İcma nasıl iddia, iddia edilebilir? Kolay mı bir konuda icma e, iddia etmek? Hele ki böyle ağır bir meselede Burada şuna, şuna da dikkat çekmek istiyorum. Bir kimseyi işlediği bir günahtan veya bidattan ya da küfürden dolayı tebrik eden kimse. Dikkat edin şimdi. Bunu söyleyen kimdi? İbn-i Kayy'im az önce. Bakın bir kimseyi şu e, kaydı getir, göremiyoruz gözümüzden kaçıyor. Sadece diyor nereye okuyoruz? Tebrik ederse icmaen harama düşmüştür. İcmaen şöyle olmuştur. Hemen böyle cımbızlama kelime bakın. Alimlerin sözlerinde arkadaşlar, e, lienne e, gibi ifadeler, buna benzer sözler varır. Bu sana illeti söyler, gereğini söyler. Yani haram olmasının sebebi budur sonucu çıkar. Sana illet söylerse bir alim sözlerinde. Yani ben mesela diyorum ki, oraya oturmak haramdır. Çünkü e, oraya oturan e, kanser olabilir. Mesela örneğin. Ben haram olmasını neye bağladım? Kanser olma ihtimaline bağladım. Diyelim ki bir şekilde e, herhangi cihazlarla oradaki kanser hücrelerini tamil öldürdük. Yüzde yüz kalktı orası. Ne kalır? Hüküm eskiye döner. O çünkü'den öncesine döner. Kanser olayı var burada. Ben çünkü e, demişim. Kanser olayı var burada. Kanser kalktı ne olur? Caiz olur. Şimdi bak i̇bn Kayyim ne diyor? Bir kimseyi işlediği günahtan veya bidattan ya da küfürden dolayı tebrik eden. Biz bundan dolayı tebrik etmekten bahsetmiyoruz dedik değil mi? Biz sadece ona o münasebetle yani o gün münasebetiyle ona hatta bırak günahı tebrik etmiyoruz. Ona hayır diliyoruz. Doğru mu? Hayırlı güzel şeyler diliyoruz. Kastımız burası. İşte İbn Kayyım'ın bu sözüdeki şu ifade gözden kaçıyor arkadaşlar. Dikkat edin illeti söylüyor. Yani sen e, işlediği bir günahtan bidattan ya da küfürden dolayı tebrik ediyorsun. İşte haram olmasının nedeni budur. O yüzden İbn-i Kayyım devamında diyor ki kendisi Allah'ın gazabına ve öfkesine açık hale e, kendisini Allah'ın gazabına ve öfkesine açık hale getirmiş olur. <gülüyor> Ancak kardeşler bizim konumuz kafirleri günah olmayan bir konuda kutlamaktır. Aksine kutlamaktır. E, e, ancak bizim konumuz kafirleri günah olmayan bir konuda e, kutlamaktır. Günahları sebebiyle değil günah olmayan bir hususta. Aksine konumuz onları bayramlarındaki mutlulukları ve neşeleri üzerinde kutlamaktır. Bu sebebdedir ki biz bu kutlamanın küfür veya küfür şüphesi içeren bir durum hakkında olmamasını zaten dersimizin başında şart koştuk. İbn-i Kayyım'ın ifadesini doğruya en uygun hale getirmek için tevil etmeye çalışacak olursak şunları diyebiliriz. Kaldı ki buna mecbur da değiliz. E, tevil etmeye mecbur da değiliz. Eğer hata etmişse hatadır da deriz. Ama az önceki söylediğim illeti getiriyor i̇bn Kayyim. Dolayısıyla şöyle tevil edilebilir. Öncelikle bir, öncelikle şuna dikkat edilmelidir. i̇bn Kayyim kafirlerin dinine rıza gösterme anlamında anlamına gelen ifadelerle böyle olmayan ifadeleri birbirinden ayrı değerlendirmiş. Sözlerinin başına hatırlayacak olursanız. Ve eş, çocuk, kayıp birinin dönmesi, sağlığa kavuşma, bir sıkıntıdan kurt kurtulma ve benzeri gibi konularda tebrik etme meselesinin hükmünü de buna binaen ele almıştır. Bu da kafirleri tebrik etme konusundaki asli yaklaşımın doğru olduğunu, bunun bidat ya da din esaslarından kopuk bir yaklaşım olmadığını ifade etmektedir. 2- Şuna da dikkat edilmelidir ki İbnül Kayyım, Kafirleri dini bayramları münasebetiyle tebrik etmenin haram olduğu konusunda ittifak olduğunu naklettikten sonra buna gerekçe yani diğer bir tabirle illet olarak şunu söylemiştir. Bu yapılan küfür dolayısıyla tebrik etme anlamına gelir. Bu da ona göre bunun haram olmasının sebebini illetini, e, se, e, sebebinin illetinin olduğunu göstermektedir. Doğrusu şu ki bu gerekçeyi İbn-i Kayyım'ın kendisi zikretmiş olsaydı, zikretmemiş olsaydı bile onun görüşünün bu olduğuna bizim hükmetmemiz gerekirdi. Çünkü daha önce de geçtiği gibi bu gerekçe dışında bu tür kutlamanın haram olduğuna dair hiçbir delil bulunmak, bulunmamaktadır. O halde diyoruz ki bir Müslüman, bir kafire onun dini bayramı dolayısıyla Allah seni mutlu etsin, sana sağlık, afiyet versin, seni İslam'ı kabulle muvaffak kılsın diyecek olursa hiç kimse bu sözün o kafirin küfründen dolayı tebrik etmesi olduğunu anlayamaz. Yine aklı başında hiç kimse bu tür ifadeler tebrik sayılamaz da diyemez. Şu ifade kalıyor. Mesela az önce bazı sözler söyledim. Dedim ki bu sözlerle karşıtarak tebrik edilebilir. Peki birisi şöyle bir itiraz gelse. iyi, ki, bu, iyi de bunlar tebrik değil ki. ders o zaman bak sen zaten İbn Kayyim'in sözünü o zaman hiç getiremezsin tebrik diyorsan. Çünkü İbn Kayyim bu sözlere tebrik dedi. Hatırlarsınız. Bu sözlere tebrik dedi ki çünkü e, çünkü de tebriktir de bunlar arkadaşlar. Bunlar tebriktir de. Tebrikin ne olduğunu aksi takdirde senin ispatlaman lazım. Yine aklı başında hiç kimse bu tür ifadeler tebrik sayılamaz da diyemez. Çünkü bunun mutlak olarak haram olduğu konusundaki sözünü aldıkları, delil getirdikleri İbn Kayyim şöyle demiştir. Ama Allah seni İslam'la şereflendirsin. Onunla aziz kılsın ve benzeri gibi sözler bunun dışındadır. Bunları tebrikten sayıyor. Bu söylenenler taraflar arasında ortak olan hususlarda geçerlidir diyor İbnül Kayyım Rahim O'Allah. İbnül Kayyım'ın sözü ne kadar oldu bu arada ders? 40 dakika mı oldu? 40 dakika mı oldu? Evet hızlıca okuyalım o zaman. 3- İbn-i Kayyım'ın bu gerekçeyi ortaya koyması kafirlerin dinine rıza gösterme anlamı içermeyen tebrikleri aslen hem onun sözlerinin hem de naklettiği icmanın dışında tutar. Buna göre de bu açıklamadan sonra geriye tebrik ifadelerinin tartışılması kalır. Tebrik ifadelerinin kafirlerin dinine rıza gösterme ve küfrü tebrik etme anlamına gelmemesi mümkün müdür yoksa değil midir? Bunu tartışmamız lazım. Sizce mümkün müdür değil midir? Öyle bir ifade kullanacaksın ki bu onların dininden razı olmamayı ifade edecek. Mümkün müdür? Tabii ki mümkündür. Doğru mu arkadaşlar? Evet. Yahudi ve Hristiyanlardan ben bunu örnek verdim. Nasıl ki kendilerinden bize tebrik geldiği zaman biz şunu anlayabiliyoruz. ya Onlar bizim dinimizden razı değildir anlayabiliyoruz hala. Doğru mu? O zaman bu ifadeler mümkündür. İbnül Kayyım'ın getirdiği illette ney? Onların dininden razı olmayı ifade eden sözler. Doğru mu? İşte burada i̇bn Kayyım'ı bu siyakta düşündüğümüzde çok daha iyi anlıyoruz kardeşler. Şimdi son olarak şunları söyleyeyim size ve bitireyim. Bakın. Kafirlerin bayramlarını onların dinine rıza gösterme anlamı taşımayan bir şekilde tebrik etmenin haram olduğunu söyleyenlere sorun bakalım. Bir kafirin Bakın dikkat edin soruyu arkadaşlar Bir soru ortaya atıyorum Ve soruyu da şu siyakta ortaya atıyorum Dikkat edin diyorum ki Kafirlerin bayramlarını onların dinine rıza gösterme anlamı taşımayan bir şekilde Tebrik etmenin haram olduğunu söyleyenlere sorun bakalım Çünkü bunlar her türlü haram diyorlar Sorun şu soruyu Bir kafirin Allah'ın dışındaki bir ilahı için keseceği hayvanı Onun yerine bir Müslümanın kesmesinin hükmü nedir? Anladık? Allah'ın dışındaki bir ilahi için keseceği hayvanı bir kafirin kim olursa olsun onun yerine bir Müslümanın kesmesinin hükmü nedir bunun içine meczusu de girer sorunun içine soru, sordum sorunun içine meczusu da girer budist de girer kim istiyorsan girsin bu kafirin fiilini onay, onaylamak anlamına gelmez mi başka soru bu mübah olabilir mi Yine devam ediyorum. Allah'tan başka bir ila için kesilmiş olan bu hayvanın etini yemek caiz olur mu? Dahası bir Müslümanın kafir birinin besmele çekerek Allah'tan başkası için kestiği bir hayvanı yemesi caiz midir? Şimdi sen zahiren baktığında kelimenin içerisinde o adamın dininden razı olmayan cümleler kullandığın halde yani buna rağmen... İşte sen onları tebrik ettiğinde onların dinine rıza göstermek anlamına gelir, onların dinini hoş görmek anlamına gelir diyen insanlara soruyoruz. Bu soruları soruyoruz. Kafir bir kimse ilahi için keseceği bir kurbanı ne yapıyor? İlahi için keseceği bir kurbanı bir Müslümana sunuyor ve ondan ricada bulunuyor. Ben ilahım için kurban kesmek istiyorum. Bunu sen benim yerime keser misin? Bu konuda bana yardımcı olur musun? Bir Müslüman da Bismillah diyor kesiyor bunu. Bunun hükmü nedir? Bakın münasebet ne? Olay bir münasebet ne? Adam bir münasebet bir kendine bir kutlamaya hazırlamış. Bir ibadet. Tamam Se Seni oraya çekmiş o makama, Senden bunu istiyor. Sen de kesiyorsun. Bunu yemek caiz mi? Sor. Şimdi diyoruz ki onların yani tebriki mutlak olarak haram olduğunu söylerken dayandıkları mantığa göre buna cevaz vermemeleri ve onun haram olduğunu söylemeleri gerekir. Tabi o kimseyi tekfir etmezlerse yani. En azından haram olduğunu söylemeleri gerekir ki ondan önce çoğu bakarsınız ki tekfir ederler. Hem sonra sahte ilahlar için kurban edilen bir hayvanı kesmenin, küfre rıza gösterme konusunda kafirlerin bayramlarını kutlamaktan çok daha ağır ve çetrefilli olduğu konusunda hiç kimse şüphe eder mi? Şimdi gelin Selef imamlarının en başta İmam Ahmet'in bu konudaki hükmü neymiş bakalım. Bakın kardeşler El Kevseç kevseci uzatmıyorum. Yani uzatsak Uzar, Kevseç. Ee, İmam Ahmet'in en has adamlarındandır. Hatta bazı rivayetlerde İmam Ahmet'e 40 sene iştirak etmiş birisi. O kadar şey, birebir yani. Ee, hadis ehli imamlarındandır. İmam Nese'yi kendisine sika der, seft der. Tehkitlendirir bu sikalığını. Böyle birisidir. Hatta sahih Müslim'in sahibi İmam Müslim dahi hadis ehlinin imamlarındandır der kendisine. Böyle bir insan Kevseç. Tamam. Kevseç, İmam Ahmet'e ve İshak'a ki İshak'i bin Rahul'e sorduğu soruları topladığı Mesail İmam Ahmet ve İshak kitabı var. Tamam. Kevseç'in kendisi. Direkt bunlardan aldığı fetvaları falan sorar. Ee, nakleder. Mesail, mesailu e Mesail İmam Ahmed ve İshak adlı kitabında şöyle der. Ben dedim ki, Süfyan'a birisi soru soruyor. Bir soru soruyor. Bir Mecusi ilahları için kesmesi amacıyla bir Mecusi ilahları için kesmesi amacıyla bir Müslümana bir koyun veriyor. Ve o Müslüman da o koyunu besmele çekerek kesiyor. O Müslüman o hayvanın etinden yiyebilir mi? Süfyan şöyle dedi. La erabihi be'sen. Bunda bir sakınca görmüyorum. Ahmet de bunu duyunca İmam Ahmet yani diyor ki doğru söylemiş. İshak İbni Rahevey de şöyle diyor. Bu durumda bir Müslümanın o koyunu kesmesi doğru olmaz. Bunun görüşü o. Bak şirkten haramdan falan da bahsetmiyoruz. Doğru olmaz. O hayvanın etinin yemesini de kerih görüyorum. Bakın bu ümmetin üç büyük imamından biri. Şimdi bu mantıkla baktığımızda bu onun ilahlarına kes, kestiği koyunda veya kurbanda neyse yardımcı oluyor. Aslında bu onu dolaylı yönden de ikrardır bu bak, baktığınızda. Ki onun merasimine kat, katılıyorsun. Bak bir adaka diyor ilahi için keseceği bir kurban ibadet ortamı hazırlamış adam senden yardım istiyor bununla alakalı bakın devam ediyoruz yine halal yine biliyorsunuz İmam Ahmet'in ashabından ahkamu ehlil milelinde şöyle geç, geçiyor diyor ki ravileri sayıyor sonra diyor ki İmam Ahmed'e bir Müslümanın başkalarının ilahlarına kurban olarak sunulan bir hayvanı kesmesinin hükmünü sordum o da bunda bir sakınca yok dedi Devam ediyorum. İmam Ahmet bunu yapmanın şimdi İmam Ahmet'in sözü burada bitiyor. İmam Ahmet bunu yapmanın bir Müslüman için haram olduğunu söylememiştir. Çünkü o Müslüman o hayvanı Allah'ın adını anarak kestiği için onu Allah için kesmiş olur. Her ne kadar kafir onu ilahları için kesmek istese de durum böyledir. burada neyi çıkarıyoruz? Yani kafirin onu ilahları için kesmesiyle senin oradaki niyetin Farklıysa bu onun hükmüne dahil olduğunu göstermez. İşte aynı bunu tutun arkadaşlar. Yılbaşı meselesini örneğin vurun. Yani o adamın o anki niyeti ilahının şeyini sevincini kutlamak olsun. Senin niyetin o değil ki. Senin niyetin ona sağlık ve afiyet dilemek bu münasebetle. O senin münasebetlerinde tebrik ediyor. Tabir sayısı sen de jest yapıyorsun. Onun sevinçli olduğu bir dönemde sen hayır olan bir dua ediyorsun. Müba olmayan duadan bahsetmedik zaten. Anlatabiliyor muyum? Tıpkı burada da böyle. Bakın tıpkı burada da böyle. Adam ilahı kendi için kesmiş. Ama senin yaptığın şey onun ilahi için kesmek değil. Evet onun istediğini yapıyorsun ama ilahi için kesmiyorsun. Bilakis besmele getiriyorsun. Ne yapıyorsun? Allah için kesiyorsun. Bunlar bu kimselerin en tazim ettikleri imamlar. Özellikle bunlara örnek veriyorum. Yoksa daha neler var. Neler var sonu gelmez yani. Şimdi son olarak İbn-i Kudame. İbn-i bilirsiniz. i̇bn Kudame büyük haberlerdendir. Hatta Şeyhul İslam i̇bn için diyor ki Şam'a diyor eden sonra İbn-i Kudame'den daha fakir bir kimse girmemiştir diyor. Hanbeli mezhebinin imamlarındandır. i̇bn Kudame hatta itikat kitabı var kaynak olarak okuttuğumuz ders halkalarında. Türkçeye de çevirdi itikat parıltıları biliyorsunuz onun sahibi İbnu Kudam. İbnu Kudam el Mugnisinde şöyle geçer fasıl der. Onların kiliseleri ve bayramları için bak bir de bunları fıkıh kitaplarında tartışıyorlar yani adamlar bunu usulü dinin falan şeyine sokmamışlar ha. Bakın fasıl onların kiliseleri ve bayramları için kestikleri hayvanlara gelince bakarız. Eğer o hayvanları onlar adına onlar adına bir Müslüman kesmişse mi bu görüş İmam Ahmed Süfyan es-Sevri bunu açıkça ifade etmiştir. Nitekim hatta bakın niçin diyor bunu İmam Ahmed Süfyan es-Sevri açıkça ifade etmiştir. Dikkatin edin yaptığım rivayette hangi isimler geçiyor? Süfyan, İmam Ahmed, anlatabiliyor muyum? Oradaki Süfyan'dan kasıt da es-Sevri'dir zaten. Bu rivayeti de bildiği için özellikle bunu söylüyor şey İbn Kudame. Hanbelilerin büyük imamı ki İmam Ahmed'ten Kaç yüz sene sonra gelmiş birisi sonuçta. Ama özellikle bunu söylemesinin sebebi de o rivayetlere hakim olduğundan dolayı. Diyor ki, eğer ki zaten yani Hanbeli mezhebinde büyük imam olarak kabul edilir. Diyor ki, eğer o hayvanları onlar adına bir Müslüman kesmişse mübahtır. Bu görüş Ahmet ve Süfyan Essevri bu görüşü açıkça ifade etmiştir. Nitekim bir mecusinin ilahları için kesmesi amacıyla bir Müslümana bir koyun vermesi ve o Müslümanın da o koyunu besmele çekerek kesmesi hakkında sorulan soruya ondan yemek caizdir demişlerdir. İsmail İbni Said şöyle der. İmam Ahmed'e bir Müslümanın başkalarının ilahlarına kurban olarak sunulan bir hayvanı kesmesinin hükmünü sordum. O da bunda bir sakınca yok dedi. Şayet bir ehli kitap bir ehli kitap kesse ve yalnızca Allah'ın adını ansa yine de helal, yine helal olur. Çünkü helal olma şartı zaten bunda mevcuttur. Dolayısıyla Müslümanın Allah'ın adını anması onun Allah'ın dışında batıl ilahlar için kesilmesine razı olmadığının ilanı anlamına geldiği için şimdi mecusi ondan istiyor kurban kesmeyi. Mücerred olarak Müslümanın besmele demesinin içerisinde zaten onların ilahlarına razı olmama var diyor. Bu da onun haram e, helal şartlarını içermesi için yeterlidir diyor. Anlatabiliyor muyum? Kastı bu. Diyor ki dolayısıyla ''Müslümanın Allah'ın adını anması, onun Allah'ın dışında batıl ilahlar için kesilmesine razı olmadığının ilanı anlamına geldiği için sözü edilen alimler bir Müslümanın kafirin batıl ilahları için kesmek istediği hayvanı onun yerine kesmesine cevaz vermişlerdir. Hatta onun o hayvanın etinden yemesini bile mübah saymışlardır.'' Velhasıl... Burada dersimizi bitiriyoruz ama sonuç olarak şunu diyoruz arkadaşlar. Buradaki kasız şudur. Kesinlikle onların dinine razı olma niyeti taşımayacaksın. Sözlerin içerisinde de bu geçmeyecek. Sadece öyle bir münasebet olmuş o sevincini yaşarken sen de işte Allah Azze ve Celle ve Malına bereket versin, nice mutlu yıllar ya, nice mutlu yıllara gibi güzel bir şey var mı zaten? Yani nice mutlu yıllara, yani mutlu yıl yaşa yani demek. Ama münasebet o münasebete denk gelmiş. Sen o münasebeti yaşamıyorsun. O münasebeti kendi evinde de, dünyanda da yaşamıyorsun zaten. Onu yaşadığı için de onu tebrik etmiyorsun. O kutladığı şey için de onu tebrik etmiyorsun. Münasebete nispetle nice mutlu yıllara diyorsun vesaire buna benzer şeyler söylüyorsun. Her işte her yılın böyle mutlu, sevinçli geçsin diyorsun, bereketli geçsin bu şekilde şeyler. Bunların haram olduğunu katli olarak söyleyemeyiz. racı olan da tartışılan konu arasında racı olan da bunun caiz olduğudur ama benim hepsinden önemlisi dikkat çektiğim şeye bakın arkadaşlar. Haram mı, caiz mi, mekruh mu arasındaki tartışma hep naklettiğim nakillere bakın hep. Yani alimler hep bu vadide konuşmuş ama Tekfir zihniyete farklı vadide. Tek küfür olma noktası dediğim gibi, onların dinler azabı gösterme, razı olma, hoş görme mantı bakılır söz konusu olur. Burada bırakalım Allah ﷻ alem. Asal Allah aleyhisselam ebiine Muhammedin walihi wa ashabihi ecmayin.